Kıymetli izleyenlerimiz hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Evvela alemler Rabbi olan Allah hamdolsun. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında hamdedilme layık olan odur. Sözün başında, sözün sonunda hamdedilmeye layık olan odur. Selatü selam Allah'ın nebisinin, resulünün üzerine olsun. Resulullah Efendimizin Ehli beytin ve ashabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Efendimiz öncelikle hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk efendim. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Hamdolsun efendim. Şey, efendim Hatay Kırıkhan'dan bestami inat. Selamun aleyküm hocam. Salavat-ı şerife farz mıdır? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ve selamun aleyke ya seyidil evvelin ve ahirin ve ila jami'il enbiya'i ve'l murselin ve ila jami'il evliyai. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salat-u şerife farzdır. salat şerife farzdır. Ama sadece okumak yetmez. Okumak dil ile yapılan selavattır. Bir de gönül itibariyle selavatı okumak gerekir. Bir de fiil itibariyle selavatı okumak gerekir. Yapmak gerekir. Nasıl? Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. İnne Allaha ve meleketi hay yeseluna alennabi. Eyühellezine amenu selu aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler! Allah ve melekleri Resulüne, Nebisine salat eder. Ey iman edenler! Siz de tam bir teslimiyette ona salat edin. Genel olarak bu nasıl anlaşılmış? Selavat okumak olarak anlaşılmış. Bu eksik bir anlamıydı. Çünkü Allah herhalde selavat okuyup Allahu salli ala seydina Muhammedin ve ala, ala Muhammed demez. Selavatın öyle bir selavat olması gerekir ki hem Allah'ın hem meleklerin hem de müminlerin okuyabileceği bir salat olması gerekir. Selâ kelimesi, salat kelimesi 18 farklı manaya gelir evet namaz kılmak selavat okumak selavat getirmek yardım etmek destek olmak yanmak pişmek doğrulmak ayetle beraber selati anlamak gerekir ayetin gelişine göre zaten o hangi manaya gelir bellidir buradaki cela manası selat manası yardım manasına gelir yardım etmek destek olmak, onunla beraber olmak, onu sevmek, sevdiği için yardım etmek. Bununla beraber tam bir teslimiyet deyince Allah'ın emrettiği gibi, Resulünün istediği, sevdiği gibi demektir. Bir mümin nasıl o zaman selavat okuması gerekir, salat getirmesi gerekir? Eğer Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bütün hayatı Allah'ın vahyini tebliğ etmekle geçmişse, bununla beraber vahyi yaşayıp, canlı Kur'an olup, o vahyi kendi üzerinde göstermişse, bir mümin de salat getirebilmesi için, salavat okuyabil, okumuş olması için ne yapması gerekir, nasıl yapması gerekir? Allah'ın vahyini taşıması gerekir. Emanet olarak evet onu taşıması gerekir. Uğraşabildiği her yere o ayetleri, Allah'ın vahyini ulaştırması gerekir. Bununla beraber peygamberini temsil etmesi gerekir. O ayetleri üzerinde gösterip, müminleri şahit kılması gerekir. Böyle yaparsa peygamberine yardım etmiştir. Peygamberinin yolunda yürümesi gerekir. Onu temsil etmesi gerekir. Her halükarda o nasıl, İnsanlığa rahmet olmuşsa, hidayet olmuşsa, mağfiret olmuşsa onun da öyle olmaya, öyle yapmaya çalışması gerekir ki selavatı okumuş olsun, fiiliyle, haliyle, diliyle okumuş olsun. Yoksa sadece selavat okumak herhangi bir şekilde ona selat etmek değildir. O dilin selahati olur duanın makbul olabilmesi için hem dil ile hem gönül ile hem fiil ile yapılması gerekir ki o o dua kabul olsun. Selavatı okurken dua ediyoruz. Ne diyoruz? Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet, Allahumme Allahım Muhammed'ine salat et. Ona yardım et. Onun dinine yardım et. Peygamberliğine yardım et. <gülüyor> onun Risaletine, Resulluğuna yardım et diyoruz. Bu durumda arayacağımız cevap nedir? Evet oğlum yardım ederim ama seninle yardım ederim. Hadi yardım et bakayım. Haydi yardım et. Yardım edip kazan. Onun yolunda olduğunu ortaya koyup imanını ispatla. Evet Başka bir ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Eğer siz O'na yardım etmezseniz Allah zaten O'na yardım etmiştir. Allah melekleriyle O'na yardım eder. Ama yardım eden kazandır. Evet, salavat Resulullah Efendimiz'e yardım etmektir. O'nu temsil etmektir. O'nun getirdiği vahyi, hidayeti, rahmeti taşımaktır. İnsanları cennete davet etmektir. İnsanlara cennet olmaktır. Eğer sadece dilimizle selavat okursak bu durumda susamış bir insanın su su deyip su kelimesini kullanmasına benzer suyu içmesi gerekir. Su demesi yetmiyor. Evet suyu isteyecek, diliyle bunu söyleyecek ama suyu içmesi gerekir. Evet içebilmesi için de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yardım etmesi gerekir, ona destek olması gerekir. O'nun yolunda yürüyüp O'nu temsil etmesi gerekir ki selavatı okumuş olsun diliyle, gönlüyle, fiiliyle okumuş olsun. Selavatı okurken aslında ben O'nun yolundayım demektir. Ya Rabbi ben O'nun yolundayım, O'nun yolunda yürüyorum. O'nun bize emanet olarak bıraktığını taşıyorum. Kendi peygamberimi üzerimde taşıyorum. Halımla, hayatımla onu üzerimde gösteriyorum. Onun izindeyim. Ona tabi olmuşum. Evet, Tabi olmak onun yolunda yürümektir. Onun yaptığı gibi yapmaktır. Yoksa diliyle okumak değildir. Yoksa işte bu kadar selavat okursan bu kadar sevap kazanırsın. Bu kadar şu duayı yaparsan, şu ayeti okursan işte şunu kazanırsın. Evet, Bu kendi kendini kandırmaktır. Susamış bir insanın diliyle Su su demesi gibi bir şeydir ki ona hiçbir fayda da vermez. Bunu da böyle bilelim. Ama hem diliyle, hem ile hem ile yapınca işte asıl o zaman salavatı okumuş oluruz. Bununla beraber Allah'a Ya Rabbi ben onun yolundayım, beni onunla beraber et demiş oluruz. Onunla aramızdaki o perdeyi aralayıp Resulullah Efendimiz'in muhabbetinin, yakınlığının o gönlündeki tecellinin gelmesine de perdeyi aralamış oluruz. Selavat bunun içindir. Yoksa biz ona dua ediyoruz değil. Selam vermek sünnet ama selamı almak farzdır. Allah'ın emridir. Bir selamla selamlandığınızda ya daha isiyle ya da aynı ile mukabele edin buyurdu. Biz Resulullah Efendimize selavat getirirken o da bize selavat getirsin diyedir. Biz ona dua edince o da bize dua etsin diyedir. Ama sadece dua e, dil ile yapılmaz. Hem dil, hem gönül, hem de fiil ile yapılması gerekir ki o dua olmuş olsun. Yani onun yolunda O'na tabi olup, O'nu üzerimizde gösterip, aklakını, halini üzerimizde gösterip, Resulullah Efendimiz'i temsil etmemiz gerekir ki, O'nun taşıdığı vahyi bizim de taşımamız gerekir ki, selavat okumuş olalım. İnşallah selavatı doğru anlayacağız, doğru okuyacağız. Dolayısıyla karşılığını da Allah'tan alacağız. Resulullah Efendimiz'in duasını da almış olacağız. Eğer biri O'nun getirdiği dinine yardım ederse, O'na vekaleten, O'nun taşıdığı vahyi taşırsa, O'nun ümmetine hidayet olursa, rahmet olursa, nur olursa, cennet olursa, bu durumda Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını alır mı almaz mı? Alır. Ama sadece selavatı bak, herhangi bir fayda tek başına vermez. Selavatımız yalan bir selavatı olur. Dilimizle söylüyoruz ama çabamız yoksa, gayretimiz yoksa, fiilimiz yoksa, o sadece sözde kalmış bir selavatı olur. İnşallah gerçek manada hem dilimizle, hem gönlümüzle, hem de fiilimizle selavati okuyacağız. Resulullah Efendimiz'e yardım edeceğiz. Onun emanetini bize bıraktığı o vahyi de taşıyacağız. biz de okumuş olacağız. Doğumla aynı izleyicimiz sakal kesmek günah mıdır? <gülüyor> sakal kesmek herhangi bir şekilde günah diyebilmek için Allah'ın vahinin olması gerekir. Ya da Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın O'nun men etmiş olması gerekir. Böyle bir durum söz konusu olmadığı için sakalı kesmeye günah diyemiyoruz. Ama ne olarak anlamak gerekir? Resulullah Efendimiz buyuruyor de Vesselam. Allah erkekleri sakal ile, kadınları da saç ile süslenmiştir. Süs olarak anlamak gerekir. Saç nasıl erke kadının süsü ise, sakal da erkeğin süsüdür. Kadın saçını keserse bir sorun çıkar mı? Çıkmaz. Bu durumda aynı şekilde erkeğin de sakalını tıraş etmiş olması, herhangi bir şekilde günah demek doğru değildir. Efendim Diyarbakır'dan Engin Karaboğa abdesti üç defa değil de her birine bir defa su versek olur mu? Evet. Elbette ki olur. Bir defa su vermek farzdır. Bir sefer yıkadığımızda farzı yerine getirmiş oluruz. Abdest almış oluruz. Ama bununla beraber Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam e, abdesti alırken üç sefer suyla yıkadığından dolayı üç sefer yıkamak sünnet olmuş oldu. Ama bir sefer yıkamak farz, üç sefer yıkamak sünnettir. Evet, bir seferde yıkasa abdesti olmuş olur. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam her zaman üç sefer yıkamıyor. Bazen de bir sefer yıkardı. Mesela sahabe bunu anlatırken e, ne buyuruyor? Resulullah Efendimiz hafif bir abdest aldı. Hafif abdest. Hafif abdest deyince ne anlamak gerekir? Bir sefer yıkamıştır. Evet, bazen e, tam ağır bir abdest aldı denir ya da hafif bir abdest aldı dediğinde bir seferi yıkağını anlamak gerekiyor. Bir seferi yıkağı farzi yerine getirmektir ve yeterlidir. Efendim Adana'dan Oya Taş hocam bana dua edin. Çok dardayım. Sizi Allah başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Allah dardaki bütün kardeşlerimize, müminlere yardım etsin inşallah. Onların sıkıntısını gidersin inşallah. Allah Ait i Kerime'de her darlığın sonunda mutlaka bir ferahlık vardır ama mutlaka bir ferahlık vardır deyip iki sefer tekrar etti. Her ne olursa olsun, hangi darlık, hangi sıkıntı, hangi sorun olursa olsun onun geçici olduğunu unutmamak gerekir. Onun bir imtihan olduğunu unutmamak gerekir. Bütün mesele o darlıkta, o sıkıntıda, o sıkıntıları yaşarken Rabbim beni imtihana tabi tutuyor. Mutlaka bu benim için hayırdır. Bunun arkasından mutlaka Allah bana bir ikramda bulunur. Allah'ın muradı bana rahmet etmektir. İkram etmektir. Bana hayri dilemiştir. Deyip buna iman etmektir. Böyle anladığımızda zaten hem manevi olarak kazanmış oluruz. Sonra göreceğiz ki Allah onu giderir. Allah vaat ediyor. Her darlığın sonunda... Evet, bir ferahlık vardır ama mutlaka bir ferahlık vardır buyurdu. iki sefer tekrar etti. Her daralıkın sonunda iki rahatlık, mutlaka iki ferahlık vardır. Evet. Efendim Aydan Kılıç, hocamıza sonsuz selam ve sevgiler yolluyordum. Allah razı olsun. Hocamıza sorum olacaktı. İlk cemaatle cuma namazı kıldığımda sanki benim cenaze namazımı kılıyor, kılıyoruz hissi geldi. Bunun bir anlamı ya da bir yorumu var mı sizce? Evet. İlk defa cemaatle namaz kılınca sanki cenaze namazı kılınıyormuş gibi. Bu manevi bir haldır. Eğer bir şey gönlümüze geliyorsa o ya Allah'tan geliyor ya da nefisten şeytandan geliyor. Eğer o hayır bir şey ise mutlaka o Allah'tan gelir. Allah bir şeyi tattırıyor. Manevi bir şeyi tatmıştır. Ee, huzurda durmuştur. Gayet de güzel bir tefekkür olmuştur. Ee, hayırlı olmuştur inşallah. Evet. Efendim devamlı ikinci sorum. Kişi Allah rızası için huyundan, davranışından nasıl vazgeçmeli? Ben bu konuda sizden yardım ve yol göstermenizi istiyorum. Sizden öğrendiğim kadarıyla Kendimizden Allah yolunda bir şey vermediysek tam iman etmiş sayılmayız. Ben bu yolda vermem gereken, vazgeçmem gereken huylarım gereğinden fazla önemsediğim kişiler var. Bunlardan nasıl geçmeliyim? Niyetim nasıl olmalı? Nasıl Allah yolunda feda etmeliyim? Şimdiden Allah razı olsun sizden ve sizi bizimle buluşturan diğer TV ekibinden kendinize çok çok iyi bakın. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Bu din kolaydır. Kim onu zorlaştırırsa Allah onun belini kırar. Onu rezil Resul'a eder yerle bir eder. Demektir bu. Hiç anlaşılmayan bir şey yoktur. Onun için hiç kimse ben anlamadım diyemez. Yeter ki anlamak istesin. Yeter ki doğru yerden anlasın. Bildiğiniz zannedenlerden değil de ...gerçekten bilenlerden öğrenmiş olsun. Allah için huylarımızı nasıl feda edebiliriz? Ya da gönlümüze aldığımız sevgileri nasıl kurban eder, feda edebiliriz? Bunun tek bir çaresi vardır. Allah'ı sevmek. Allah'ı her şeyden çok sevmek. Her sevdiğinden daha çok sevmek. Kendisi için vazgeçemeyeceği olmazsa olan Allah olunca bir huylu için... O'nun feda edemeyeceği, kurban edemeyeceği hiçbir sevgi yoktur. Hiçbir şey yoktur. Canı da buna dahildir. Onun için Rabbimiz bizim için en önde olmalı, her şeyin önünde ve üzerinde olmalıdır. Her şeyden vazgeçebilmemiz gerekir ama Rabbimizden vazgeçemememiz gerekir. Böyle bir imana sahip olan evet, her şeyi Allah yolunda kurban edebilir. Bu durumda eğer sevgi bağlarımız fazlaysa, onlar bizi meşgul ediyorsa, Allah'tan alıkoyuyorsa, Allah'ın zikrinden, Allah yolunda yürümekten, Allah için bir şeyler yapmaktan alıkoyuyorsa, bu durumda bir sorun var. Sorun imandadır. Biz kendimizi nasıl bilirsek bilelim, önemli olan Allah'ın bizi nasıl bildiğidir. Ama biz kendi imanımızı test ettiğimizde, bunu rahatlıkla anlarız. Eğer ben şundan ya da bundan vazgeçemiyorum dersek bu durumda o bizim putumuz olmuş olur. O bizim için ilah olmuş olur. Allah ile beraber başka ilahlar edinmiş oluruz. Evet, Allah ayet-i kerimede Allah ile beraber başka ilahlar edinmeyin buyurdu. <gülüyor> Onlar imanlarına şirki karıştırmadan iman etmezler buyurdu. Bu durumda yapmamız gereken şey nedir? İmanımızı arttırmak. Evet, bunun çaresi nedir? Rabbimizi tanımak. Tanıdıkça marifetullah'a sahip oluruz. Evet, marifetimiz arttıkça evet, muhabbetullah'a sahip oluruz ki bu imandır. Ne kadar muhabbet, o kadar iman. Eğer Rabbimizin kendisini bize tanıttığı gibi, El Esmaül Hüsnasından, Kur'an'dan tanıttığı gibi tanırsak, kul Rabbine aşık olur. Kendisine ait hiçbir şeyin olmadığını anlar. Rabbinin her ismine aşık olur. Öyle ki o aşk, o muhabbet, o gönülde öyle bir tecelli eder ki o her zerresine yayılır. Her zerresiyle aşk olur, muhabbet olur, nur olur, iman olur. Ama tanıdıktan sonradır bu. O kendi üzerine düşeni, düşeni yapması gerekir. Yani Allah kendini nasıl tanıtmışsa onu öyle tanımaya, anlamaya çalışması gerekir. Bunun karşılığında evet. Allah o muhabbeti verdikçe, o Rabbini sever, Rabbi onu sever. Resulullah Efendimiz buyurdu, vesselam, Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Evet Bu durumda bir de, Allah'ın kendini kuluna tanıtması vardır. Kulun tanımaya çalışması ayrı, o onun duası olmuş olur. Allah onun o duasını, çabasını, gayretini kabul edince, ne yapar? Bu sefer kendini ona tanıtır. Eğer bir sefer, Allah bir kuluna bir perdeyi aralayıp, bir isminden kendini ona tanıtırsa, evet. o kul fenayı bulmuş, bekayı bulmuştur. O kul Rabbine aşık olmuştur. Bütün dünya bir araya gelse, bir şeyi söylese, o doğruyu, hakkı, hakikati bilmiştir. Hiç kimse ona herhangi bir şekilde bir üyesese veremez. Herhangi bir şekilde başka tarafa döndüremez. Rabine aşık olmuş çünkü. Hem de cemalini, evet, güzelliğini, evet, herhangi bir isminden müşahede ederek bütün dünya bir araya gelse, bir şey söylese o biliyor. Onların görmediğini, kendisinin gördüğünü biliyor. Evet, yapılması gereken şey, Marifetimizi, marifetullahımızı artırmaktır. Allah'a olan aşkımızı, muhabbetimizi artırıp muhabbeti kazanmaktır. Sonra vazgeçemeyeceği, kurban edemeyeceği hiçbir şeyi olmaz. Vazgeçemediği her ne varsa, bunun da kendisiyle Allah arasında bir perde olacağını, şirk olacağını da unutmamak gerekir. Evet. Efendim, Muştan Ahmet Faruk Şahin, Esselamu Aleyküm Hocam. Aleykümselam Selam. Namaz vaktini iple çekiyorum ama namazda küçük büyük kusurlarım yüzünden tabiri caizse hangi yüzle ikramımı, nimetimi almaya geldin diye hissediyorum. Bir tek secdede Subhane Rabbiyel A'la derken iyi hissediyorum. Hatalarımı sindire sindire düzeltmeye çalışıyorum. Namazın içindeki hal, ikramdan mahrum sayılır mıyım? ala olan Rabbim ikramının önündeki engelleri önümüzden kalırsın inşallah. Amin. Amin. O namazdaki hali günahlarının önüne gelmesi hangi yüzle Rabbimin huzuruna çıkar ikrama nail olurum hali şeytanın verdiği vesvesedir. Rabbimizi bilirken, tanırken kedimizi de bilip tanıyoruz. İnsan Bütünüyle Allah'a muhtaç olan aciz bir kul. Her an hata işleyebilecek, yanlışa düşebilecek, günah işleyebilecek bir kul. Aciz bir kul. Kendini böyle görmeli, böyle bilmelidir. Yoksa kendini kamil, mükemmel görmemelidir. Kendini melek gibi görmemelidir. Eğer zaten hata işlemez, günah işlemez, yanlış yapmazsa melek olur. Bu durumda günah işlemezse, Allah'ın isimleri onun için tecelli etmez. Günah işlediğinde, yanlış yaptığında, hata işlediğinde, Allah tövbe et dedi, bana dön dedi. Kul Rabbine dönüp, tövbe edince, istiğfar edince, pişman olunca, yanlış yaptım ya Rabbi, düştüm ya Rabbi deyince ne olur? Allah'ın gıfır ismi, gıfar ismi, afu ismi onun için tecelli eder. Eğer yanlış yapmazsa bu isimler tecelli etmez. Tecelli edince ne olur? Bunun bir hikmeti var. Yanlışına, katasına, günahına rağmen Rabbine döndüğü için Rabbi onu affedince Allah'a olan muhabbeti bir kat daha artar. Rabbini bir daha sever. Bir daha bu isimleriyle sever. mağfiretini sever. Efulugunu sever. Sevince ne olur? O onda imana dönüşür. Aynı şekilde ona karşı bir insan yanlış yaptığında, özür dilerim dediğinde hemen onu affeder. Affetmeyi seviyor çünkü. Mahfret etmeyi seviyor çünkü. Hatayı, kusuri, günahı örtmeyi seviyor çünkü. Onda imana dönüşmüş. Evet onun için böyle günahlarımızı Rabbimizle aramıza koymayalım. Günahlarımızla Allah'a günahlarımızı şirk koşmayalım. Evet, ne, namaza durduğumuzda ne dememiz gerekir? Herkes kendini biliyor. Hatasız kul yoktur. Eksik, aciz olmayan hiçbir kul yoktur. Evet, ne diyoruz? Ya Rabbi, günahkar kulun geldi. Evet, hata işledim, yanlış yaptım. Günah işledim, düştüm. Ama ben senin kulun. Sen benim Rabbimsin. Sen beni yaratan Rabbimsin. Sen beni benden daha iyi bilensin. Acizliğimi, zayıflığımı benden daha iyi bilensin. Ama sen biliyorsun ki ben senin kulunum. Sana kul olmayı, abd olmayı kabul ediyorum. Seni Rab olarak kabul ediyorum. Senden başka gidecek bir yerim de yoktur. Onun için sana sığınıyorum. Günahlarımdan mahfletine sığınıyorum. Gazabından rahmetine sığınıyorum. Senden yine sana sığınıyorum dememiz gerekir. Resulullah Efendimiz bu istiğbari secdede yapmıştı. Bir ana çocuğunu, küçük çocuğu böyle ona kızıp onu dövünce veya böyle kendisinden uzaklaştırınca çocuk ağlar. Ağlar ama başka bir yere gitmez. Yine anasına koşar, onu kucağına atlar kulun da huzurda durunca böyle olması gerekir. Gidecek başka bir yerimiz yok. Evet. Sana döndük ya Rabbi. Sana geldim ya Rabbi. Huzuruna geldim ya Rabbi. Hazreti Musa'nın söylediği gibi bana indireceğin her hayra muhtacım ya Rabbi. Ben sana muhtacım. Evet, o anda günahları düşünmek doğru değildir. Şöyle bir istiğfar edip Evet, öyle. Huzura çıkıyoruz. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Allah'ı zikredin, kalbiniz mutmain olunca evet namazı ikame edin, namazı kılın. Bu durumda namazdan önce Rabbimizi zikredip, önce bir kalbimizin mutmain olması gerekir. Evet, beni yaratan Rabbimin huzuruna çıkıyorum. Sevdiğim Rabbim, aşık olduğum Rabbim, beni seven Rabbim, benim rahman ve rahim olan Rabbim. Benden yana olan Rabbim, kazanmamı isteyen Rabbim, rahmetiyle, lütfuyla bana muamele eden Rabbimin huzuruna çıkıyorum. Saf, hayır olan, saf, güzellik olan, saf, rahmet olan Rabbimin huzuruna deyip gönlünü hazırlayıp huzura öyle çıkması gerekir. Evet, böyle çıktığında zaten namazda herhangi bir şey onu meşgul etmez. Şeytan da orada vesvese verip herhangi bir şeyi araya koyamaz İnşallah. Efendim bir izleyicimiz, ben erkek çocuğuyum ve kendimi bildim bileli bayan gibi hissediyorum. Psikiyatriler veya psikologlar cinsiyet değiştirmem gerektiğini söylüyorlar. Ailem çok dindar ve beni hiç sevmiyorlar. Dışlanma aşamasına geldim. Ne yapmalıyım? Günah mı bunlar şimdi? Günahsa neden Allah böyle yarattı? doktorlar bile çözüm olarak cinsiyet değiştirmemizi istiyorlar. Evet. Doktorlar yanlış söylemiş. Allah neden böyle yarattı e derken sanki Allah onu öyle yaratmış gibi söyledi kardeşimiz. Şöyle anlamak gerekir. Allah bir gürü dünyaya gönderirken erkek veya kız evladı tıbbi i̇şte, olarak da ten onu biliyoruz. Erkekteki kromozomlar farklı, bayındaki kromozomlar farklıdır. Cinsiyeti erkeğin kromozomları belirliyor. Birinde X, Y, XXY, birinde de Y kromozomu vardır. Eğer X kromozomu ile Y kromozomu bir araya gelirse erkek olur. İki tane Y kromozomu bir araya gelirse Kadın olur. Bu durumda e, herhangi bir şekilde e, bahane üretip yani ben kendimi kız gibi hissediyorum ya da e, kızın ben kendimi erkek gibi hissediyorum demesi yanlıştır. Eğer erkek olduysa e, erkeklik kromozonuyla o dişilik kromozoni bir araya gelmiştir. X ile Y kromozoni bir araya gelmiştir. Eğer iki tane Y kromozoni bir araya gelirse ya da X kromozoni aynı olursa yani bu durumda. Çocuk kız olur. Eğer Allah onu erkek olarak dünyaya göndermişse, bu durumda Allah beni kız gibi yaratmış diyemez. Peki nereden geldi bu fikir, bu düşünce? Bu fikir, bu düşünce onun kendi fikri ve kendi düşüncesidir. Belki etraftan etkilenmiştir. Etrafa bakıp öyle kendi kendini öyle yorumlanmıştır. Her ne olursa olsun o öyle düşündüğü için, öyle tefekkür ettiği için, öyle olmak istediği için, belki bu erkeğin taşıdığı sorumluluktan kaçmak için olabilir. Evet, kardeşlerimiz anlasın diye söylüyorum bunu. Belki kadın olmak, bayan olmak ona daha cazip geldiği için. Nasıl yapması gerekir? Mesela bu halde nasıl kurtulur? Evet, doktorlar ameliyat öyle önermiş sözde. Böylesi doktor değildir. Niye? Yaratılışı bilmiyor mu? Bilmesi gerekir. Erkek olarak yaratılmışsa o erkektir yani. Ama eğer biri kendini kız olarak düşünürse bir süre sonra artık öyle anlamaya, öyle zannetmeye, öyle düşünmeye başlar. Buradan kurtulması için erkek gibi düşünmesi gerekir. Erkek olduğunu düşünmesi gerekir. <gülüyor> ne kadar zaman süreyle, ne kadar süreyle bunu düşünmesi gerekir? Evet, bir iki ay yeterlidir buna. Bir iki ay. Böyle bir fikri, böyle bir düşünceyi eğer gönlünden, aklından silerse, sürekli erkek gibi düşünür, erkek gibi davranırsa, evet, 40 günün sonunda yanlış daha önce yanlış düşündüğünü anlar ve gerçekten, Erkek gibi düşünmeye başlar, artık onu hissetmeye, tatmaya başlar. Bu evet. bir beyindeki sorundur. Beynindeki bu sorunu, kendi beyindeki sorunu kendisinin halletmesi gerekir. Evet. Mesela insan neyi düşünürse düşünsün, neyi hayal ederse etsin. O mutlaka gönüle aksetmiş olur, gönüle gönüle eğer aksediyorsa bir erkek kendini kız gibi bir kız kendini erkek gibi düşünürse o sürekli onun gönül alemine aksetmiştir. Dolayısıyla kendine baktığında kendini kız gibi görür erkek eğer kendini kız gibi düşünmüşse kız kendini erkek gibi düşünmüşse gönlüne baktığında kendini erkek gibi görür. Onu silmesi gerekir. Evet bir 2 ay boyunca onu silmesi gerekir. Sonra kendine baktığında neyi görecek kendinde? Erkek olduğunu görecek. Eğer erkekse kızsa kendini kız gibi görecek. Herhangi bir sorunu yoktur. Sadece sorunu evet, beyinle ilgilidir, düşünmekle ilgilidir. O düşündüklerini kendi gönlüne yazıp kabullenmekle ilgilidir. Onun için bunu silmesi gerekir. Dünya hayatı kısadır. Dünya hayatı bir günlük hayattır. Bu bir günlük dünya hayatında insanın ahiretini kaybetmemesi gerekir. Ya da Suçunu, kendi yanlış düşüncelerini, fikirlerinden dolayı Rabbini, kendisini yaratan Rabbini suçlamaması gerekir. Evet, söyledim. X, Y kuramazını bir araya geldiğinde erkek, iki tane aynı kuramazını bir araya geldiğinde kadın olur. Sen erkek doğmuşsan, sen erkeksin. Kendini öyle e, kandırıp, ben kendimi böyle hissediyorum dememen gerekir. Bunu düzeltmen gerekir. Düzelir mi? İnşallah. Evet. Efendim Yusuf Öven selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Bir mürşidi kâmile tabi olan yanlışa düştüğünde dönmesi için Allah imtihanı daha çabuk verir. Verir mi? Sizi çok seviyoruz efendim. Allah razı olsun. Biz de onları çok seviyoruz. Allah insana duasına göre muamele eder. Duasına göre. Eğer biri bir müşid Kamil'e tabi olmuşsa, evet ne demiştir? Nasıl bir duada bulunmuştur? Ya Rabbi ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum, ben de sana dost olmak istiyorum demiştir. Allah onun duasını kabul ettiyse, o da o yola girip yürümeye başladıysa, elbette ki Allah'ın ona muamelesi farklı olur. Neden farklı olur? Duasını kabul etmiş ya, Dolayısıyla kendisine dost olsun diye ona muamele eder. Elbette ki bu arada yanlış yaptığında farklı bir muamele görür. Ama biri dese ki ben böyle şefaate uğrayayım, cehenneme gitmeyeyim yeter. Derdi böyle olursa ona da muamelesi farklıdır. Onun duası çünkü öyledir. Duasına göre Allah ona muamele eder, duasına icabet eder. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Himmetinizi yüksek tutun. <gülüyor> Duanız büyük olsun. Kendisinden istediğiniz, dua ettiğiniz Allah'tır. Duanız da büyük olsun. Allah'tan istiyorsun. Her şeye gücü yeten, her şeyin kudretinde olduğu, her şeyin sahibi olan Allah'tan istiyorsun. En büyüğünü iste. Himmetini yüksek tut, en büyüğünü iste. Biz de en büyüğünü isteyeceğiz. Bununla beraber bunun karşılığında gerilgi neyse onu da kabul edeceğiz inşallah. Evet, muamele farklı olur. Evet. Efendim Burhan Karataş, selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Kalp mühürlenmişse nasıl açılır? Hayırlı akşamlar başımızdan eksik olma hocam demiş efendim. Allah razı olsun. Kalp mühürlenmişse açılmaz. Allah ayet-i kerimede kalbi anlatırken hastalıklı kalp dedi. Eğer bir kalp hastalıklıysa bu durumda sağlam tarafı da vardır. Bülbülü bir hastadır. Bu kalp tedavi edilir. Katılaşmış kalp dedi. Taşlaşmış taş gibi katılaşmış kalp dedi. Bu da yumuşar. Bu da Allah'ın vahyiyle yumuşar. Manevi İkramla yumuşar. Ama kalp eğer mühürlenmişse o bir daha açılmaz. Mühürlendi. Allah onu mühürlediyse onu bir daha açmaz. Kalbi nasıl mühürlüyor? İman ettikten sonra bile bile eğer Rabbine karşı saygısızlıkta bulunuyorsa, edepsizlikte bulunuyorsa, Allah hakkında ileri geri konuşuyorsa, ya da Allah'ın peygamberi hakkında, Allah'ın vahyi hakkında, Allah'ın sevdikleri hakkında ileri geri konuşuyorsa, bile bile bunu yapıyorsa, işte böyle bir kalbi Allah mühürler. Mühürleyince ne olur? Bir daha kimse onu açamaz. Hiç kimse. Açılması mümkün değildir. Ama onun mühürlenmesi de çok aşırı gitmesi gerekir, haddini aşması gerekir ki kalbi mühürlensin. Mühürlenince, Nasıl, nasıl bir şey olur? Mühürlenince ters tarafa gittiği halde, cehenneme koşarak gittiği halde, cehenneme davet ettiği halde doğru yaptığını eder Ben doğru yapıyorum der. Benim bu yaptığım doğrudur der. Şeytan gibi, iblis gibi düşünür. İblis insanları evet, cehenneme sürüklemeye çalışırken ben diyor eğer secde etmediğimden dolayı kovuldumsa, bu secdeye layık değil dedimse, ben bundan hayırlıyım dediyse, beni bunu ispatlamam gerekir. İnsanları cehenneme sürüklersem bu durumda ben doğru yapmış oluyorum, doğru söylediğimi de ispatlamış oluyorum der. Onun için kalbi böyle mühürlenmiş, onun da kalbi mühürlenmiş. Tövbe edemiyor, istiğfar edemiyor. Doğru yapıyorum diyor. Evet, bir kalp mühürlenince artık onun geriye dönüşü olmaz. Onun için kulun Rabbine karşı edepli olması gerekir. Öncelikle, özellikle. Kim Allah hakkında suizanda bulunursa Allah onu inanetler ona gazap eder buyurdu. Evet. Onun için suizandan Allah hakkında suizandan uzak durmak gerekir. Varsa hata, varsa kusur, varsa yanlış bizdedir. Kendi nefsimizdendir. Efendim Murat Eldeniz selamun aleyküm. Hayırlı programlar hocam. Bazı hocalar televizyonda sizin gibi soruları cevaplıyorlar fakat programı sunan hocanın karşısındaki açık bir bayan bu doğru mudur? Allah sizlerden razı olsun. Amin. Evet, sizin gibi cevaplıyor derken kendine göre cevaplıyor. Bize bizim gibi değil. Önce onu söyleyeyim. Bildiği kadarıyla, anladığı kadarıyla cevap veriyordur. Ama bunun bir sorumluluğu, bir yükümlülüğü vardır. Onun için Pir Hazretleri ne vuruyordu? Sus, dinle, sana konuş emri gelene kadar. Önce dinlemek lazım, konuş emri gelince konuşmak gerekir. Evet, Karşındaki bayan aşıksa, bu durumda ne diyor kardeşimiz, günah mıdır diye soruyor. Ameller niyete göredir niyete göre. Herhalde eğer orada İslami anlatıyorsa, sorulara cevap veriyorsa gayesi karşısındakini seyretmek değildir. Nedir gayesi? Belki şöyle anlamak gerekir. Hüsnüzanda bulunmak gerekir. Allah böyle bir imkan vermişse benim de Allah'ın kullarına bunları anlatmam gerekir. Anlatıp kazanmam gerekir. Anlatıp Doğruyu öğretip kazandırmam gerekir. Fikri düşüncesi varsa eğer böyle bir durumda Allah'ın dinini anlatmak, yaşamak, tebliğ etmek farzdır. Bu farzi yerine getirebilmek için bunu yok saymışsa, görmezden gelmişse evet bu niyetinin güzelliğidir. Bize de düşen onları böyle görmektir. Yoksa gayesi karşısındaki bir başkası da olabilir. Bakarken mutlaka hüsn ile bakmak gerekir. Ee, söyledim, ameller niyete göredir. Niyeti de bilen Allah'tır. Onun için biz hüküm vermiyoruz. Hüküm verip, Rabbimiz, Rabbimizin katında kötü duruma düşmeyelim. Zor durumda kalmayalım. Eğer onun niyeti güzelse, bu durumda Allah da onun o güzel niyetinin hatırına onu yok saymışsa, Rabbimizin katında, huzurunda kötü duruma düşer. Rabbimize ters düşmüş oluruz. Onun için öyle bakmak doğru değildir. Ona mutlaka bir bahane, bir mazeret üretmek gerekir. Hüsnü zanla bakabilmek için. Sonuçta konuşan bir alim. Eğer niyeti Allah rızasıysa, Allah'ın kuluna dinini ulaştırmaksa ee, onu böyle küçük şeylere boğmak doğru değildir. Ee, suizan olur. Bu da e, yakışık almaz. Onun için birbirimizde hata aramıyor, kusur aramıyor, eksik aramıyoruz. Yaptığı güzelliğe bakıyoruz. Eğer söyledikleri, anlattıkları, eğer insana, insanlığa fayda verdiyse e, bu durumda o kazanmıştır ve kazandırmıştır. Efendim İkra Özcan. Selamun Aleyküm hocam. Aleykümselam. Öncelikle hayırlı akşamlar. Hocam ben Kur'an-ı Kerim'le yemin ettim ve yeminimi tutmadım. Bunun satırı var mıdır? Evet. Ee, öncelikle bilinmesi gerekir ki Allah'ın isminden, adından başka hiçbir şeye, hiçbir şeyle yemin edilmez. Bir tek Allah adına Yemin edilir. Kur'an'a yemin edilmez. Kur'an ile yemin edilmez. Bir kere bunu böyle bilmek, böyle anlamak gerekir. Kur'an Allah'ın kelamı ama bir de Allah'a yemin ediyorsun. Allah'ın ismine vallahi diyorsun. Hangisi büyük? Elbette ki vallahi büyüktür. Bu durumda eğer biri bilmeden Kur'an ile yemin ettiyse, Kur'an'a yemin ettiyse ne yapması gerekir? Aynı şekilde nasıl ki yeminin kefareti varsa onun da kefaretini ödemesi gerekir. Bir de ayrıca Allah adına değil de Allah'ın kelami olsa bile başka bir şeye yemin ettiği için tövbe etmesi gerekir. On fakiri doyurması gerekir. Evet. Efendim İstanbul'dan Zahiye Işık, Gökdemir. Selamun Aleyküm Efendim. Beş vakit namazın farzları hariç sünnetleri Resulullah Efendimiz açar rekat kılmıştır. Allah razı olsun, hayırlı geceler. Allah razı olsun. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, mescitte sadece farzları kılmıştır. Cemaatte olan farzları kılmıştır. Sünnetleri evde kılmıştır. Hem namazdan önce kılmıştır, namazdan sonra kılmıştır. Bu arada sahabe annelerimize sorup, Evet, Resulullah Efendimiz mesela öğleden önce namaz kıldı mı? Kaç rekat kıldı? Öğleden sonra kıldı mı? Ne kadar kıldı? Kaç rekat kıldı? Elbette ki bu değişiyordu. Evet, Bazen iki kılıyor, bazen dört kılıyor. Bazen hem öncesinde hem sonrasında kılıyor. Bazen hem sadece öncesinde kılıyor. Bazen sadece sonrasında kılıyor. Onun için bunu böyle ile de olması gereken gibi anlamak doğru değildir. Hem farzlardan hem önce olsun, sonra olsun. Kılınan namazı, o kıldığımız farz namaza şükür olarak anlamamız gerekir. İki olur, dört olur. Ama genel olarak mesela verilen cevabı böyle hepsini bir araya getirdiğinde en çok. Nasıl kılmışsa biz de onu öyle anlıyoruz, anlamamız gerekir en çok. En çok mesela sabah namazından önce iki rekat genel olarak. Öğle namazından önce dört, sonra iki, ikindi namazından önce sadece dört, akşam namazından sadece sonra iki, yası namazından önce dört, sonra iki olarak öyle tespit etmişlerdir. En fazla böyle yapmıştır yani demektir bu. Ama biz sadece iki de kılabiliriz, dört de kılabiliriz. Sünnet çünkü, farzı eldir. Onu farz gibi anlamak e, yanlış olur. Farzın yerine koymak yanlış olur. Farz ile eşit bir görmek yanlış olur. Evet, asıl kılınması gereken farzdır. Evet, öncesinde, sonrasında herkes istediği kadar kalabilir. İki olur veya dört olur. E, alimlerimizin beyan ettiği gibi e, yapmaya çalışacağız inşallah. Efendim izninizle bir soruyla beraber. Buyurun. Efendim Giresun'dan bir izleyicimiz Nuru Muahid. <gülüyor> Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Biz sizi ailecek izliyoruz. Sizinle yeni tanıştık sayılır. Oğlum diğer TV'deki Askıda Ekmek kampanyasını çok dinliyor. Daha bir buçuk yaşında. Bize dua edin. Kalbimiz sizin sözlerinizden feyiz alıyor. Ne buyurursunuz? Allah razı olsun. İnşallah birbirimizden böyle feyiz alır, muhabbet alır. Gönlümüz beraber olur. Bu dünya hayatındaki yolculuğu, Allah'a giden yolculuğu da beraber yaparız inşallah. Bir birçok yaşındaki kardeşimiz tertemiz olduğu için eğer seyrediyorsa vardır bir hikmeti. İnşallah büyüyünce o da yolu öyle devam ettirir. İnşallah. i̇nşallah. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra inşallah birlikteyiz.